Açık gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Haziran Salı. Yıl 2010, ay 6, gün 173, Hızır 48. 1431 Hicri Recep 10, 1426 Rumi Haziran 9. Amasya Beyannamesinin yayınlanması 1919. Günün tarihi. 69 yıl önce bugün 22 Haziran 1941'de Almanya-Rusya ile olan saldırmazlık paktını fesh ederek Rus topraklarına girmeye başladı. Yengeç Burcu'nda doğanlar 21 Haziran 21 Temmuz Yengeç Burçları dördüncü, burçların dördüncü işaretidir. Yengeç Burcu isminin aksine olumlu bir bu, burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar. Şakalardan bile çok, çok çabuk kırılıp acı çekerler. Hep endişeli ve sinirlidirler. Değişik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva, a, a, a, kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Aşktaysa sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Devamı 24 Haziran Perşembe. Yemek Listesi Gün 173 Tavuklu Beğendi, Pilav, Zeytinyağlı Ayşe Kadın Fasulyesi, Çoban Salata, Meyve Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi 1, Busted flat and bad and rude, Heading for the train Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed the diesel down Just before it rained Took us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was growin' sad while Bobby sang the blues With them windshield wipers, slapping time And Bobby clapping hands We finally sang up every song and drown renewed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 The coal mines of Kentucky To the California sun Bobby shared the secrets of my soul Standing right beside me Lord, through everything I'd done Every night she kept me from the cold Somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose Nothing ain't worth nothing, but a free Feeling good was easy, Lord, well, Bobby sang the blues Feeling good was good enough for me Good enough for me, me and Bobby, Bobby. McGee la, la la la La la La la la Me and Bobby McGee la la La la, la. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazetesi O'nun biraz zevki cikmeli olarak yayına girdik. Açık Gazete'ye Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın, günaydın. Chris Christopherson'a da bir günaydın diyelim. Me and Bobby McGee adlı bence muhteşem şarkısıyla onu dinledik. Yazmış en güzel özgürlük şarkılarından birini yazmış olduğu kanastindeyim ben şahsen Chris Christopher'sın Amerikalı yazar, pilot, şarkıcı, oyuncu ve en iyi bildiğimiz şarkılarından birini çalarak da başladık 1936'da bugün doğmuştu Christopher Christopherson asıl adı ama Chris Christopher'sın diye biliniyor çok aynı zamanda sivil haklar mücadelesinde de gayet önemli sakin ama önemli bir ses çıkarmasını bilenlerden de bir tanesi. O zaman devam edelim şimdi Chris Christopherson'la başladık. Tatsız bir hava var. Beş teknik olarak da bir Elektrik kesintisi probleminden dolayı 5 dakikada gecikme ile başladık. Özür dileriz onun için de. Evet tatsız haberler birbiri ardından devam ediyor. İstanbul'da Halkalı'da polis lojmanları yakınında bir otobüste patlama olduğu yaralıların olduğu belirtiliyor. İlk haberimiz buydu. Daha ayrıntıyı arkadaşımız, arkadaşlarımız bize getirinceye kadar. Hemiz daha bir ayrıntı yok. Ancak patlama sonucu yaralıların olduğu bildirilmiş. Ee, askeri lojmanın yanından geçen bir otobüste patlamanın meydana geldiği haberi var şimdilik. Ne otobüsü bilmiyoruz. Ee, haberin hemen altında da bilgi verilmiş. Ok meydanında da gece bir iş yerinin önüne ses bombası bırakılmış. Küçük Küçükçükta evet, maddi evet. hasar meydana gelmiş. Evet sonuç olarak şimdi e, patlamalar çatlamalar arasında geçecek bir haber bültenleri dizisi var önümüzde. Jandarma karakollarına saldırı bir şehit haberi var. NTV MSNBC'den okuyalım. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki iki jandarma karakoluna teröristler tarafından taciz ateşi açılmış. Bir asker ölürken iki asker de yaralandı. Beş terörist vuruldu, öldürüldü diye devam ediyor haber. Ölü olarak ele geçirdi diye daha doğrusu verilmiş. Dil tekrardan zaten e, ölüler, şehitler ve, ve e, buna benzer bir dile yani yakinen tanıdığımız savaş diline doğru hızla evriliyor bütün basında. E, bu da ciddi sıkıntılardan biri. Çünkü e, çözümün bir yandan silah olmadığını e, bütün gün e, bütün basıncanak televizyonlarda ve gazetelerde anlatıp bir yandan da aslında e, tam aksine hareket eden bir garip hal var ortada. Evet, şimdi devam edecek olursak bu çeşitli saldırı ve ölüm hadiselerini çok sayıda var. Onları bir yani bu şekilde bir ölü sayıcılığı yapmak gibi de tuhaf bir durumda kalıyor insan ama başka da çare yok herhalde. Bilemedik daha. Dursu bu format içinde nasıl verebiliriz başka. Afganistan'da durulmak şöyle dursun giderek her geçen gün biraz daha kötüye gittiğine dair haberler alıyoruz. Af güneyinde ve doğusunda ki kaza ve çatışmalarda ya da olaylarda ne diyeceğim bilemiyorum. 10 askerin ölmüş olduğu haberi var. Asker, on, NATO askeri diye veriliyor tabii. Burada da böyle bir dil benimsenmiş durumda. Milliyetler daha sonra ya açıklanıyor ya açıklanmıyor. Hangi uyrukta olduğu milliyetler değil de uyrukta oldukları. Askerlerden dördünün Kandahar'daki helikopter kazası. Bir helikopter kazası olmuş orada. İngiltere'nin 300. askerin e, ölmüş olduğu Afganistan'da bilgisi vardı BBC'de. Ama... E, işte yeni propaganda bu şekilde işliyor. Bu arada Halkalı'dan da biraz daha ayrıntı var. NTV kaynaklı üç ölü olduğu haberi var. Bunlardan birini bir askeri personel diğerinin onun kızı olduğu üçüncü kişinin kimliğiyle ilgili ise henüz bilgi edinilemedi haberi var. Şu anda NTV'de İstanbul'da bir patlama haberiyle açılışı yaptık. Afganistan'ın. Diğer tekrar Afganistan'a beyan geçeyim ee, bu NATO on NATO askerinin ölmesi bunlardan üçü Amerika Birleşik Devletleri biri Avustralyalı ee, bu e, helikopterde yedi Avustralyalı askeri daha varmış onlar da yaralı olarak ama ne durumda ağır mı bilinmiyor. Kaza olduğu açıklanmış, herhangi bir saldırı hedefi olmadığını açıklamışlar. Diğer 6 askerin ölümü ise yol kenarına yerleştirilen bombaların patlaması ve silahlı saldırılar sonucu. Yani tam bir can pazarının hüküm sürdüğü açıkça ortada. Afganistan'da zaten Amerikalı yetkililerin de söylediği gibi hiçbir... Yani onlar çok iyi niyetle söylüyorlar ama hiçbir düzelme belirtisi olmadığı gibi... Afganistan'da insanların da gerçekten canlarını dişlerine takmış oldukları bir durum var. Evet İngiliz askerlerinin, Britanya askerlerinin sayısı 300'e çıkmış bu son sayıya dahil mi bilmiyorum ama. Öyle Irak'a Irak geçelim istersen. Irak'ta da yeni bonk, pazar günü kanlı pazar diye adlandırılan olaylarda korkunç. Ölümler ölüm vakaları olmuştu şimdi de yeni bombalı saldırılarda yeni korkunç ölüm vakaları bombalı saldırılar var tabutlar dizi dizi tıpkı Türkiye'de de öyle olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde dün gece geç saatlerde düzenlenmiş bir bombalı saldırı altısı polis sekiz kişi öldürülmüş iki ayrı patlayıcı İkincisi ilk patlamada toplanan kalabalığı hedef alıyor. Artık bu şekilde yapılıyor. Yani birinciyi patlatıyorsun. İnsanlar oraya yardım etmek ya da merak saikiyle geldiklerinde... ...ikinci patlamayı da gerçekleştiriyorsun, öldürüyorsun. Belki gün, yani pazar günü Bağdat'ta iki ayrı saldırıda 20, en az 26 ölü ve en az 60 yaralı vardı. İşte böyle bir haberde var. Bir başka Kaan Ravan içinde olan yerde Orta Asya'da Kırgızistan 2000'e yakın insanın öldüğü belki de daha fazla hatta insanın öldüğü ve 400.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldı bu 400.000 kişinin sadece Özbekistan'a geçenlerin sayısı mıydı 400.000? Yok toplam yok galiba. toplamda evinden edilenlerin sayısıydı bir de 1 milyon kişinin etkilendiğine dair bir haber okumuştum ama şimdi görmüyorum onu. Neyse yeni bir olay olmuş ve bir güneyinde bir Özbek köyüne polis tarafından bu sefer düzenlenen bir operasyonda en az 2 ölü 23 yaralı var. Neriman köyüymüş bu köyün adı. Suçluların ve silah aramanın yapıldığı. Gayet aşina olduğumuz bildik ifadeler bunlar. Evet. Geçen e, Oşkent'i yakınlarındaki bu operasyonun geçen hafta bir polisin öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği söyleniyormuş. Evet. Şeyde devam ediyor. Tabi PKK'lıların getirildiği hastanede de Hakkari Şemdinli'de çatışmada öldürülen PKK'lıların ikisinin cesedi otopsi için hastaneye getirildiğinde büyük bir panik yaşanmış. Niye? Çünkü üzerlerinde el bombası kalmış. Unutulmuş yani. Unutulmuş evet. Yani iki teröristin de, diyor kıyafetleri görevli personel tarafından çıkarılırken cesetlerin üzerinde el bombası olduğu fark edilmiş. Kısa süreli bir panik yaşanmış ardından emniyetten bomba imha uzmanı istenmiş. Cesetlerin üzerindeki bombaların alınmasının ardından teröristlere otopsi yapılmış. Ee, aslında bütün bu işte, e, sivil hayattaki yansımaları çatışmanın e, bütün ağırlığıyla da yaşanıyor. Zonguldak'ta ise iki grup e, kız meselesi yüzünden birbirine girmiş. Ancak bu e, e, Kürt karşılığı bir e, e, eyleme dönüşmüş. Çünkü taraflardan biri e, Kürt, diğeri ise Türk e, ve Zonguldak'ta yaşanıyor. Ve tam da e, Kürt tarafının toplanıp e, Türk tarafına saldırmış olması falan filan gibi şeyler var. Olay politik. ...hale gelmiş... E, ...dün ilçede ciddi karışıklıklar olmuş... ...ardından eylemler yapılmış... ...PKK aleyhine sloganlar atılarak... ...ilçe merkezinde yürünmüş falan filan... E, ...aynı... ...şiddet ve gerginlik muazzam... ...yükseliyor tabi... ...Kari de, de olmuş bu sefer bir kız meselesi filan... ...ihtiyaç yok tabi... Evet. ...polisle bir grup genç arasında... ...bir kavga çıktı deniyor... Her olay otomatik olarak politik bir vakaya dönüşüyor. E, i̇şin içindeki insanlardan bir kısmının Kürt olması durumunda. Bu normal değil değil mi? Yani hani her şeyin politik hale gelmesi ya da her sorunun politik veya etnik temelli bakılmaya başlanması çok hayırlı bir şeymiş gibi görünmüyor. Bir de illa e, kuvvet yoluyla vurarak, öldürerek çözme eğiliminde... ...olduğu da görülüyor insanların... ...bu söylem de... ...biraz önce senin de sözünü ettiğin gibi... ...dile de geçen... ...bu ifadeler... ...tabii büsbütün... ...kızıştıran nitelikte işi... ...karşısındakini... ...bir düşman çivi olarak görüp... ...halletmeye çalışmak... ...onu çekiçle... ...evet yani baya havaya uyarı ateşi... ...yapılarak müdahalede bulunulması... Önce Çevik Kuvvet polisleriyle ile gençlerin, ne demek bu hiçbir fikrim yok. E, aynen Anadolu Ajansı'nın söylediği şeyi söyleyelim bari. E, çünkü Anadolu Ajansı bile böyle söylüyorsa ne olduğunu kestirmek kolay değil. Tartışmanın kısa, kısa sürede büyümesi üzerine çıkan kavgada polis ve gençler birbirlerine saldırdı diyor Anadolu Ajansı. Caddede toplanan vatandaşların da tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen diğer polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Bunun üzerine polis, lo polis lojmanlarını taşlayan kalabalık valiliğe kadar yürüdü. Valilik önünde toplanan ve vali istifa sloganları atan grup burada oturma eylemi yaparken gruba polis biber gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Kent merkezinde gerginlik devam ediyor. Ee, evet. Şimdi tabii Bu haberi alırdı. gerçekten ayrıntısıyla bilmek fena olmayabilirdi mesela herhalde. Tam da çünkü bu gerginliklerin nereden kaynaklandığını anlamak mümkün değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çevik kuvvet polisleriyle gençler Anadolu Ajansı'nın tabiriyle birbirlerini saldırıyor. Ardından polisler geliyor bunun üzerine taşlıyorlar gençler ardından valilik önünde oturma eylemine niye polis biber gazı ve tazlikli suyla müdahale ediyor falan diye devam eden bir bilinmezlikler zinciri ama zaten çatışma ortamında çok bilmek üzerine oynamıyoruz herhalde. Evet belki de burada önemli vurgulamamız gereken noktalardan biri de Radikal Gazetesi'nin de manşete çektiği. Bir haber Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var. Adıyaman'da partisinin bir miting sırasında Barış İçin Cumhuriyet Halk Partisi yazan bir pankartı gösterip konuşmuş. Demiş ki 3 35 yıldır terörü silahla susturmaya çalıştılar akıl yok bunlarda mantık yok. Kan, kanla yıkamakla temizlenmez. Böyle bir anlayış olmaz demiş. Belki de bu bu, bu sırada duyduğum en iyi şeylerden biri olarak karşıma çıkıyor. Ee, aslında Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamına tabii baktığımız zaman ve e, Kürt sorunuyla ilgili aslında söylediği diğer sözleri de çünkü e, geldiğinden beri genel başkanlar sorulan sorulardan biri e, sorunun ekonomik e, temelli olduğunu düşünüyor. Etnik temelli olmaması gerektiğini düşünüyor. Ne olduğu önemli değil Kılıçdaroğlu açısından. Ne olmaması gerektiği önemli. Çünkü etnik bir sorun var ortada. Yani Kürtlerin Kürt olarak kimliğinin kabul edilmediği ve geldiğimiz noktada haklarının verilmediği kimliklerini kabul edip bir durum. Ee, ama şunu söylemiş. Etnik kimlikleri sorgular hale getiren siyaseti al aşağı etmek için yola çıktık. Demiş ve e, terörü birileri elimize reçete verdi diye o reçeteyi uygulayarak sonlandırmayacağız. Onun sonlandırılmayacağını da biliyoruz. Biz size geleceğiz, toplumsal destek isteyeceğiz, devletin kurumlarıyla barışçıl yöntem bulacağız ve bu coğrafyada terörü sonlandıracağız diyor. Huzuru barış sağlamak için e, önce aklımızı mantığımızı kullanacağız. Birilerinin değil halkın reçetesine başvuracağız demiş ki. E, en azından yani... Şeyi evet, çatışmayı harlayacak sözler söylemiyor olması önemli. Bunlarda bu işin içinde böyle kuvvet kullanılarak, şiddet kullanılarak ve silah yoluyla çözmenin akla ve mantığa uymaması hususunu vurgulamış olmasının Kılıçdaroğlu Lehin'e bir puan olduğunu yazmak, naçizane hı hı. söylemek istedim. Önemli bir durum var şimdi tabi e, giderek yükselen bir çok sıcak bir yazın eşiğinde bütün memlekette mesela şehitlere dualı tekbirli vedalar Zonguldak'ta şehit Ramazan Erdemi'nin naaşı binlerce kişi tarafından tekbirlerle defnedildi filan diye haberler var bu tabi e, gayet Ağır bir ortamı da beraberinde getiriyor. Ailelerin çok çeşitli tepkileri var. Ee, aslında galiba bu seferki çatış... o kadar uzun süredir bir çatışma içindeki Türkiye bu seferki ve o seferki ve bir önceki falan diye devam edebilecek olan çeşitli çatışmanın yoğunlaştığı dönemlere bakabilme ne yazık ki şansımız oluyor. Ee, aileler çok daha tepkililer çok daha sorguluyorlar ne olup bittiğini ee, bu helal olsun kısmından öte neden? Sorusu daha yoğun ortadaymış gibi görünüyor ki bu önemli çünkü e, akıl tutulması yaşanması durumuna da hiç uzak değil. Yaşanan her şeyde aklın tutulmasına doğru ittiriyor insanı. Evet silahlı kuvvetlerden de hesap sorulması ihmal hata durumlarında da e, bu konuların ortaya dökülmesi ve hesabının verilmesi isteniyor. E, çeşitli gazetelerde de görmüştük bunu aslında yani <Gülüyor> Milliyet gazetesinde taraf gazetesinde. Star gibi gazetelerde de başka gazetelerde de gördüğümüz gibi şey, senin de dediğin gibi ölenlerin ailelerinden de e, yani mesela üç kurşun e, sadece attırıldı ve ondan sonra da sınır bölgesinde tehlikeli yere gönderildi oğlum diyen diye şikayet eden bunu sorgulamaya çalışan da aileler var yok değil yani. Ayrıca evet. da işte ilk yapılan açıklamada da e, karaltıları gördük. Ateş, e, top ateşi açtık. E, geri ateş gelmeyince ya öldüler ya çobandırlar diye oradaki canlıların canlı olmadığını karar veriliyor mesela hı. hayvan da olabileceğine filan. Yani savaş dediğim şeyin herhalde e, bir miktar doğası bu. Akla yatkın değil, kıpırdayan şeyleri e, öldürerek ya da öldürmek üzere ateş ederek canlı olup olmadıklarını bakıyorsunuz. Duası bu. Çok tatsız. Ee, bu arada İstanbul'da da PKK'nın şehir yapılanması diye geçen ve böyle olması, böyle adlandırılması ne gibi sonuçlar oldu? 3 aşağı 5 yukarı gördüğümüz durum devam ediyor. KCK operasyonları devam etti dün de 20 kişi İstanbul'da. Gözaltına alındı. 20 kişinin arasında BDP'nin İstanbul ilçe yetkilileri de var yine e, terör suçundan alınıyorlar ama e, terör eylemi yaptıklarına dair bir şey yok bu arada dün de balyoz darbe planı soruşturmasında 14 kişinin tahliyesinin gerekçesi açıklandı planda yer almayan eylemleri yaptıklarına dair somut kanıt olmadığına ve kaçma olasılıkları bulunmaması sebebiyle tahliyelerin uygun olacağına karar verilmiş gerekçe buymuş. Bu da kırılma noktalarından birini artırabilir. Çünkü aynı aynı haberle birlikte TÜBİTAK'ın ikinci balyoz raporu geldi. Darbe planlarına yer aldığı 19 CD'de oynama yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıkça yer almış dosyalara ait son kullanıcı tarih ve saat bilgilerinin gerçek olduğu yani. Çetin, Doğan başta olmak üzere sanıklardan bazılarının bunların montaj, çeşitli üzerlerinde oynama yapılmış, değişiklikler yapılmış, distorsiyona uğratılmış olduğu yolundaki açıklamaların bu TÜBİTAK'ın bu ikinci teknik raporunda da doğrulanmadığı görülüyor en azından. TÜBİTAK 19 CD'nin orijinal olduğunu vurguluyor. Hiçbirinin tekrar yazdırılma özelliğinin olmadığını üst verilerde değişiklik yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını da söylüyor. Yani belgelerin orijinal olduğu ve çıktıkları bilgisayarlarda hazırlandığı artık şu anda bir kez daha netleşmiş oldu. Ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü mesela Star'da vardı bugün. Efendim planlama aşamasında kaldığında suç sayılmaz diye devam eden garip şeyler de var. Çünkü darbe zaten planlama aşamasını geçtikten sonra suç sayılmaz. Çünkü zaten Hani suçlayabilecek makam kalmaz. olur zaten. Değil mi? Onu anayasa diyoruz. Evet. Zaten böyle kuruyoruz anayasaları da. Evet. Ama böyle bir işte bu da kırılma noktalarından biri olarak geçiyor. Kayda geçiyor. Peki şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da konuşmaya devam ederiz. İki önemli kayıp tam bahsedebiliriz Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk 85 yaşında İstanbul'da bir süredir yoğun bakımda olduğu ve bir koç vakfı Amerikan hastanesinde öldü çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği dün saat 13-15 itibarıyla açıklandı. Bir de Portekizli yazar José Saramago evvelki gün öldü. Onun üzerine de küçük bir program yapmıştık. Ondan birkaç satır okuma imkanı da bulabiliriz belki. Açık kaste. Take the ribbon from your hair. Jay could lose and let it fall. Laying soft against my skin.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 I try to what's right or wrong, I don't try to understand, let the devil take tomorrow, for tonight I need a friend, yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight And it's bad to be alone Help me make it through the night Help me make it through the night. Bırak geceyi nasıl geçirmeme geçireceğim. Zor geçecek bir gecede bana yardımcı ol anlamına gelebilecek bir şarkı çok. Kristofferson'ın klasik standart parçalarından biri sayılıyor. Kendi sesinden dinledik. Oyuncu, aktivist, müzisyen, besteci, şarkıcı. Chris Christopherson Help me make it through the night. 30... ...1936'da bugün doğmuştu. Evet Açık Radyo'da... ...94.9 ve Açık Radyo... yaz ve... bir ...şimdi devam edeceğiz ama... Demin devam bahsettiğimiz bir haber vardı... ...Balyoz Darbe Planı ile ilgili... E, ...gerekçelerin açıklandığı... ...bu serbest bırakılan... ...14 kişinin nasıl serbest bırakıldığına dair... ...gerekçe açıklandı. E, gerekçe şuymuş... Tas tamam ...plandaki eylemlerin icra edildiğine dair... Somut olgu yok. Eylemden vazgeçerler ya da icra etmezlerse şüpheliler ceza almazlar denilmiş. Yani yapılan planlarla ilgili ortada bir itiraz falan yok ama bunlar plandır. Aslında ilk tartışılan şeye gelmedik mi efendim darbe dediğiniz şey ancak vuku bulduğunda suç olur falan filan gibi şeyler konuşulmuyor muydu? Bunlar düşünülebilir, planlanabilir. E, çeşitli işte e, bu, bu çeşit e, planlamalar dünyanın her yerinde yapılır. Önemli olan bunun gerçekleşmemesi falan filan gibi şeyler konuşuyordu galiba. Yani bu son noktada e, yani kırılmanın ve uç, e, kutuplaşmanın belki de son noktalarından Fakat biri olarak kabul edilmeli. falan dan öte yani hukuken bunun açıklanabilir bir durum olduğunu düşünebilecek miyiz? Hayır işte etmiyiz. onu söylemek istiyorum ben de tam. E, yani kutuplaşma öyle bir şey ki bunun hukuku da bir hakim tarafından hiçe sayılmasına yol açabilecek nitelikte bir gerekçe yazılabiliyor kutuplaşmanın sonucu olarak görüyorum ben bunu başka bir izah bulamıyorum yani yani üç, yüz binlerce kişi stadyumlarda toplanması azınlıkların direnenlerin öldürülmesi azınlıkların şey yapılması bankalara el konulması vesaire azınlıkların baskı altına alınması gibi akıl durdurucu tüyler ürpertici şeylerin Plan yapılma aşamasında gerçek olması yani bir, bir şekilde bir şey değil. de etmiş oluyor. Evet. 9. Ar Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Yılmaz Alp. Çünkü şunu söylüyor. Mevcut deliller doğrultusunda şüphelilerin katıldıkları ya da görevlendirildikleri balyoz seminer planında yapılması planlanan eylemlerin icra hareketleri gerçekleşmemiştir. Diyor. Ee, yani artık balyozun içeriğine dair tartışma galiba mahkeme tarafından kapatıldı ama içerik önemli değil bunu yapmadılar ki. Gibi bir yerde e, konu bitiyor. Nöbetçi hakim bunu söylediyse e, hukukun biraz dışına çıkmış gibi geliyor bana. E, ve tahliyeleri de şuna dayandırmış. Sosyal konumları olduğu için şüphelilerin kaçma ihtimali yoktur diyor. E, mesela daha yeni verdik. 20 e, BDP'linin KCK operasyonları kapsamında gözaltlandığını. Bunların içinde ilçe başkanları <gülüyor> da olduğunu. Belediye başkanları, ilçe başkanları tutuklanıp e, konu Kürtse e, içeriye buyur ediliyor tek sıra halinde e, sosyal konum dediğimiz şey de ne bir şey onu da anlamak çok rütbeli kolay. Rütbeli asker olmasını kastediyorlar. Yani belediye yani... başkanı mesela sosyal konumu olan biri değildir ama rütbeli Hayır. askerler mi öyledir? Yani bu bir şey ayrımı işte. Biraz sınıfsal ayrıma da ben benziyor ama Hassal asker galiba. üniformalı. Evet. Olunca Anladım. üniformalı ya da üniformasını asker bir Asker kastları. Evet. Kaçmazlar. Anlıyorum. E, tanıklara baskı yapmayacaklarına dair de e, yeterli delil varmış ortada serbest bırakılmaları durumunda ya yani bunu da söylüyor ardından e, sayın ağır ceza mahkemesinde nöbetçi hakimi Yılmaz Alp e, ve işte böyle yani gerekçesi de bu oldu bu işin bu arada e, halkalıdaki patlamayla ilgili e, bir miktar daha yeni bilgiye ulaşılmış durumda patlaman askeri bir otobüste gerçekleşti askeri servisin geçişi sırasında ya da ...daha önceden yerleştirilmiş... ...içinde mi dışında mi olduğu tam belli değil... ...evet... ...bombanın patladığı netleşti... ...olayda üç kişinin öldüğü de netleşti... ...iki uzman çavuş ve... ...ölen uzman çavuşlardan birinin... ...okula giden kızı öldü... ...üç ağır yaralı var... ...dokuz kişi yaralanmış toplamda... Demin de söylediğimiz gibi patlama... ...ne şekilde gerçekleşmiş, yolda mıydı... ...otobüste miydi henüz belli değil... ...ancak çok tenha bir noktasında patlamış askeri servis aracı. Böyle. Evet çok ruh karartıcı haberlerin birbiri ardından geldiği bir nokta. Evet Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve baş yazarı Yansel Türk medyasının basının duayen sayılan isimlerinden birisiydi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti 85 yaşında İstanbul'da. 24 Ocak tarihinde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. iskemik beyin hastalığı sebebiyle uygulanan tüm tedavi ve girişimlere karşın çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 13.15'te vefat ettiği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay İlhan Selçuk'un vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk toplumuna başsağlığı dilemiş. 25 yılında Aydın doğumlu ve 1952'den beri yazıyor. Yani 48 yıldan beri 58 58 yıldan hı. beri evet doğru 58 Cumhuriyet Gazetesi'ne de 1963'ten beri ben onunla şey yaptım 7 yıldan beri de Cumhuriyet Gazetesi yazarı 12 Mart askeri muhtırası sırasında gözaltına alınmış, işkence görmüş ve o günleri de Ziver Bey Köşkü adlı kitabında anlatmıştı. Son olarak da ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Gözaltına alınış şekli ve uzun süre sorgulanması kamuoyunda da tartışmak konusu olmuştu. Pencere köşesinden 50 yıla yakın süre Cumhuriyet Gazetesi'nde okurlarına seslenmişti. Aynı zamanda gazetenin imtiyat sahibiydi. Gezi kitapları ve iki ciltlik Yüzbaşı Selahattin'in romanı da yayınlanmıştı 73 ve 75 yıllarında. Bir de Portekizli yazar Jose Saramago'nun belki gün hayata veda etmesi durumu var. Dün Açık Dergi programında Ümit Şahin'le bu konuda ufak bir sohbet yaptık. O Açık Radyo'da Agnus Dei programının yapımcısı olarak İsa üzerine yapılmış programla Hazreti İsa üzerine Saramago'nun en ilginç kitaplarından biri olan ve aynı zamanda da bugüne dek yazılmış en güzel İncil olan bir eseri üzerine birkaç söz söyleyebilirim demişti. O Evangelio Secundo Jesus Cristo diye, yani The Gospel According to Jesus Christ yani İsa Mesih'e göre İncil adlı romanı Nasır Ali İsa'nın hayatını anlatan gerçek bir İncil yazmış 1991'de eğimladığı bu kitapta. Bilindiği gibi diyor Ümit Şahin, Hristiyanlıkta İsa'ya indirildiği düşünülen bir kutsal kitap yoktur ve İncil'ler evangelist ya da İncil yazarı olarak anılan kişiler tarafından yazılmıştır. Ve İsa'nın yaşamını ve öğretilerini anlatırlar. En erken tarihlisi Markus'a göre İncil, İsa'nın ölümünün üzerinden en az 30 yıl sonra, sonuncusu da Yuhanna'ya göre İncil ise 80 seneden daha fazla zaman geçtikten sonra yazılmış. Kilise tarafından kanonik olarak kabul edilen dört İncil var. Tarihte kilise tarafından kabul edilmeyen başka İncil'ler de var. Saramago'nun kalemi aldığı İsa'ya göre İncil de bir romandan çok işte böyle bir tür gerçek İncil aslında diyor. Yalnız kabul edilen İncil'lerden biraz farklı. Bu yüzden de Vatikan'ın şimşeklerini üzerine çekmişti. Vatikan neredeyse afroz ediyordu Huse Saramago'yu. Bunun bir nedeni de olayları kabul edilmiş İncililerden biraz farklı ve detaylı anlatması ise bir başka nedeni de bu kitabın kendisinden beklendiği kadar din dışı olmaması. Yani İsa'yı bir insan olarak anlatan daha din dışı, daha seküler kitaplar da var. Saramago'nun yazdığı kitapsa aslında inançlı bir Hristiyan'ın elinden çıkmış gibi en azından Saramago'nun İsa'nın varoluş mücadelesine ve acısına duyduğu inanç ve saygı apaçıktır, diyor Ümit Şahin. Aynı inancı İsa'nın babasına karşı beslediyse pek söylenemez. Vatikan'ın hoşuna gitmeyen de bu olsa gerek. Yani Saramagon'un İncil'indeki İsa, kendi varoluşunu gerçekleştirmeye çalışan ama babası olan Tanrı'nın elinde tutsağa dönüşen bir trajik kahraman olarak ele alınmış. Kitabın en çarpıcı iki noktası şöyle birinde İsa Celile Gölü'ndeki bir sandalda Tanrı ile buluşuyor ve Tanrı İsa'ya onun neden çarmıha gerilerek ölmesi gerektiğini ve ardından gelişecek olayları yüzyıllar boyunca onun adı etrafında işlenecek cinayetleri kan ve gözyaşı dolu tarihi havarilerden ve azizlerden başlayıp İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımına kadar bir bir ve büyük bir soğukkanlılıkla anlatıyor. Bu konuşmaya gölün içinde yüzerek sandala ulaşan şeytan da şahit oluyor ve Tanrı'nın bu planlarının kendisinin bile aklına gelmeyeceğini itiraf ediyor. Yani şeytan olarak şeytanın bile aklına gelmeyecek kadar kanlı, şiddet dolu bir tarih. Ve eserin İsa'nın çarmıha gerildiği son bölümünde de tüm İncil'lerdeki gibi İsa'nın son sözleri var. Lukas İncil'inde geçen son sözlerden birinde İsa başını göğe kaldırır ve kendisini çarmıha gelen askerleri kast ederek Tanrı'ya hitaben Baba onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar der. Oysa Saramago'nun İncil'indeki İsa Gökyüzüne değil insanlara döner ve Tanrı'yı kastederek insanlardan Tanrı'yı affetmelerini ister. Çünkü o yani Tanrı ne yaptığını bilmemektedir. Evet yani Ümit Ayin de şöyle bitiriyor konuşmasını bizim açık dergideki dünkü konuşmasını. Ben de bugüne dek anlatılmış en trajik İsa'nın anlatıcısına Jose Saramago'ya güle güle diyorum yolu açık olsun diyor. Önemli bir yazar da bu şekilde hayata veda etti. Evet. Diğer konularımız nedir? Ee, aslında 3 aşağı 5 yukarı işte bu şiddet haberlerinden öte haber yok. Böyle bir şey söyleyebilmek mümkün. Yani bir dil sıkıntısı ve bu dille birlikte de aslında üç aşağı beş yukarı yöntem sıkıntısı çekildiğini söylemek mümkün. İşte mesela Başbakan Erdoğan'ın taşeronlar işte diyerek neyi kastettiği hala muamma olsa ve televizyonlarda saatler ve saatlerce tartışılsa da üç aşağı beş yukarı işte İsrail'i kastetmiş olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ama öyle değilmiş mesela daha doğrusu değilmiş miymiş kısmı da öyle miymiş belli değilmiş. Cemil Çiçek'in açıklamaları. Evet öyle. evet. E, Cemil Din Çiçek e, gayet e, açıkladı. Kendisi e, yani bu nasıl açıklama diye biraz karışabiliyor kafa ama şöyle bir şeyler söyledi. Bir gazeteci başta Başbakan Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri tarafından yapılan taşeronlar açıklamalarına e, ne diyorsunuz diye sordu. Yani nedir bu taşeron taşeron? Çiçek de şunu söyledi. Birçok ülkeyle suçların iadesiyle ilgili anlaşmalar yaptık. Türkiye'de suç işleyen pek çok kişi yurt dışına kaçmış durumda. Uluslararası kurallar bunların iadesini ya da yargılanmasını gerektiriyor dedi. Sonra e, herhalde sessizlik üzerine anlaşılamadığına kanaat getirmiş olacak ki örgütün parasal kaynakları nerede? Elemanları nereden geliyor? Medya ve eğitim desteği nereden alıyor? Propagandayı nerede yapıyorlar? İşte bunlar düşünülsün Örgüt üyeleri hangi ülkeler tarafından mülteci olarak kabul ediliyor? Yani benim bildiğim kadarıyla örgüt üyelerine mültecilik diye bir şey yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu konuda gayet gayet tatsız bir dil tutturmaya devam ediyor. Mülteci kamplarını, terör kampı diye tanımlayabiliyor. Mülteci ve örgüt üyesi olmak ikisi bir arada olabilecek bir şey değil ama öyle diyor. Araştırma ve soruşturma yapılmadan hemen iltica işlemleri nasıl başlatılabiliyor? Bu suçların hiçbiri bugüne kadar iade edilmediyse bu ve benzeri sorular alt alta konduğunda taşeronlar ortaya çıkmış olur. Bu taşeronların ismini hükümet yetkilisine söyletmek yerine kendiniz de bulabilirsiniz. Cevap bu. Ama bu cevap üzerine o zaman e, durmamış başka gazeteci kalkmış. Size taşeron ülkenin kimler olduğu soruldu. Siz de bazı ölçüler saydınız. Hangi ülkenin mülteci ve vesaire vesaire demiş söylediklerim. Eee tamamına yakınım bu söylediklerinizden Avrupa Birliği ülkesi olduğu ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri PKK'yı taşeron örgüt olarak kullanıyorsa biz neden bu birliğe girmeye çalışıyoruz diye sormuş Çiçe. Bunu düşün. Bir başka tartışma konusu yapalım. Bunlarda cevap oluyor. Yani bu taşeron başeron laflarının altında yani kaldığı panel gibi, gibi bir akademik bir panele dönmüş ya. Yani. Bence retorikik bir panele dönmüş daha doğru. Çünkü şimdi sayacağım biz söyleriz falan deyip garip garip bir kategorizasyon Çıkıp birisi de ya bu saydığınız durum Avrupa Birliği ülkeleri için uygun deyince de sen bunu düşün. Ben şimdi hükümet yetkilisi olarak söylemeyeyim zaten falan diye devam eden bir durum. İstihbaratta sıkıntı var mı konusuna da değinmiş. Valla istihbaratta sıkıntı varsa ne verir ben. demiş. Yani Amerika'nın vermediğine ilgili bir şey. Var. Veren de sağ olsun vermeyen de gibi bir şey mi? Aşağı yukarı. Kimin ne imkanı varsa bu noktada verebileceğine varsa bunu isteriz demiş. İsrail'den alınan insansız bu savaş uçaklarıyla bombardıman uçakları değil mi Heron aslında? E, gözleme için aldığını söyledi ama, Türkiye ama bombalama için de kullanılabiliyor. Atıyor. O insansız Heronlarla ilgili bir sıkıntı söz konusu mu sorusunda? Hayır anlaşmaya bağlı usus Anlaşmanın gereği neyse o yapılıyor demiş. Yani problem yokmuş öylece. Zaten hiçbir konuda problem yok aslında bana sorarsan. Çünkü İsrail askerleri de uygun davranmışlar. Bunu da muhakkak söylemeliyiz. İsrail soruşturmasının, yani uluslararası soruşturma yapmayı reddetti. Gazze özgürlük operasyonunda korkunç şeyler yaşandı. Uluslararası sularda komando baskınıyla dokuz kişi öldü. Bir kişinin de çok ağır yaralandı beyin ölümüne girdiği söyleniyor. Bir sürü de yaralı vardı. Görüntüleri filan da oldu ama İsrail uluslararası soruşturma yapmayı bütün uluslararası baskıya rağmen reddetti. Çünkü Amerika böyle bir şeyi destekledi. Yani soruşturma olmamasını İsrail'i destekledi. Sonuç olarak iki yabancı gözlemcinin dahil olacağı iç soruşturmaya hazırlanırken zaten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kendi soruşturmasını tamamlamış. Planlama ve istihbarat açısından ciddi kusurlar bulunmuş ancak büyük bir direnişle karşılaşmayı beklemeyen komando birliğinin uygun davrandığı sonucuna varılmış. Yani komando birliği uygun davranmıştır herhalde. Çünkü sonuç olarak e, üstleri onları silahlarla böyle bir gemiye indiriyorsa e, böyle şeylerin olacağını ya da olma ihtimalinin olduğunu herhalde düşünmeleri gerekiyor. Ama zaten dert komandolar vesaire değil yapılanın bir e, suç olması ve bu suçun da bir faili olmalı değil mi? Yani en nihayetinde. Evet yani Kim uluslararası sularda gemi durdurmak, insanları basmak, gemiyi başka bir limana çekmek filan suçları suçlar var Bir de cinayet gibi birkaç suç, tane suç var. suç var. Gasp diye suç var. Her son bu kredi kartı vesaire e, ile birlikte bir de öyle bir garip Haberleri karartma, yani. dünyayı bilgiden yoksun bırakma gibi suçlar var. Bunların ne kadar uygun bilemiyoruz ama yani şeyde en büyük hata hazırlık ve istihbarat toplanması sırasında yaşandı. Onlarca isyancıyla karşı karşıya kalacağımızı bilmiyorduk diyor. Bu retoriği nasıl buluyorsun? Ha, e, bu, i̇syancı, yani i̇syancı 600 şey var. bütün Yardım görevlisi gönüllü e, bunlar isyancı haline neye isyan ediyorlar ki bir de? Ya ortada çünkü bir isyan yok. Gemiye çıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir çatışma hali var. Yok haksızlığa isyan ettikleri muhakkak onların. Gazi Ama herhalde onun dediği isyancı öyle bir şey değil. Anladığım hani sanki şey gibi bir toprağı işgal ettikten sonra işgalcilerin kullandığı garip işte sıfatlara benziyor bir miktar. Herhalde amacı da aynı ötekileştirmek dediğimiz şey. Evet, komando birliğini böyle hiçbir direnişle beklememesi de ayrıca... O zaman niye komutan, komando indiriyorlar evet. ki? Yani o zaman şöyle bir şey çıkmıyor mu? E, gayet saldırgan ve düşmanca bir tavır takınmış İsrail ordusu ya da hükümeti. Çünkü aslında hiç düşmanca bir tavır beklemiyor olduğu halde... E, ...sırtlarında koca koca tüfeklerle aşağı kamuflajlı adamları... ...sis bombaları ve gaz bombaları ve ses Maskeyle, bombaları eşliğinde evet. atıyor aşağı. Yani... O zaman ayıp etmişler. Yani beklemedikleri halde bunu yapıyorlarsa bekleseler ne indireceklerdi ve acaba? mı? sabahın köründe yapıyorlar. Helikopterler, şafak hücum sökerken. botlar, gambotlar, bir sürü denizaltılar filan da eşliğinde şafak sökerken. Evet. Düşmanca bir tavır bir... beklemiyorlar. Beklemiyorlar. Hmm. Sadece tazikli su ve sis bombasıyla etkisiz hale getirilebilirdi isyancılar diye sonuca da varmışlar. E bu durumda ortada ciddi bir suç yok mu? Çünkü dokuz ölü Yokmuş. var ya. Nasıl yok? E yani böyle halletilebilirdi ama biz böyle hallettik. Dokuz on kişi de öldü. Evet. Deyince bir suç olmuyor mu? Herhalde olmuyor. Bu arada İsrail Doğu Kudüs'te 20 Filistinlinin evini yıkıyormuş. Peki, normal. Neden? Neden olmasın? Turist turistik merkez ve park yapmak için. Peki, yani buna istimlak diyelim. E, i̇stimlak bedeli ödüyor muymuş? Hayır. E, nasıl istimlak bu? İstimlak değil bu. Ev yıkımı, park ve turist merkezi yapılmak için. E, İsrail yerel makamlarının aldığı bir karar. Doğu Kudüs'te. Benjamin Netanyahu Başbakan, İsrail'in uluslararası itibarının yarattığı kaygılar yüzünden belediye başkanından projenin bir süre ertelenmesini istemiş. Yani olayın hukuki... Ve başka boyutları, adalet boyutları önemli değil, sadece şey boyutu önemli. Yani İsrail'in prestiji açısından Filistinler Doğu Kudüs'ü kuracakları devletin başkentte yapmak istiyorlar. Bu da hukuka aykırı, uluslararası hukuka filan. Amerika'da uyarmış, yeni şiddet olaylarına yol açar yapma diye. Bunları da ayrıca sonra konuşuruz belki. Konuşacak aslında pek çok şey var yani bu istihbaratlar bilmem neler, e, İsrail'in istihbaratları, Türkiye'nin istihbaratları, taşeronlar e, bütün bunların hepsi Lübnan'dan da Gazze'ye yardım izni çıkmış bu arada yalnız orada gerginlik yaratabilecek bir durum. İki gemiye Güney Kıbrıs'a gitme izni evet. vermiş İsrail'de Gazze'ye. Lübnan çünkü Lübnan aralarında uyarmış. ama anlaşma vardı bu konuda yani e, tam aynı şey olmadığını söylemek gerekiyor çünkü Lübnan'ın da yaptığı bir rezillik var orada İsrail ile gemi çıkarmamak üzere uzlaşmıştı e, çünkü İsrail en son böyle bir deneme yaptığında şunu yapmıştı vallahi sen bilirsin çıkartırsan ama sorumluluk Lübnan'a ait olur demişti e, ve bunun üzerine de baya hani imzalı imzalı anlaşmışlardı aralarında. Şimdi büyük ihtimalle bu anlaşmalar tekrardan hasırın altından çıkartılacaklar diye düşünüyorum. E, İran gemileri var, Lübnan gemileri var. İlginç olacak. Çok güzel, sıcak, uzun sıcak yaza bayağı iyi gidiyoruz. Bir de Mısır'ın izin verdiği, Süveyş kanalından geçmesine izin verdiği İsrail ve Amerikan savaş gemileri var. Her şey çok güzel olacak. Açık Gazete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 Bunlar genellikle bir stadyumda yapıyoruz. Şimdi aslında yani yağması benim için iyi. Çünkü ben de gidiyorum bölüm başkanı olarak da güneşin altında. Orada <gülüyor> <gülüyor> bekliyorum. Tabii bizi rektör bey dinlemiyor değil mi? Açıkçası dinlemiyor. <gülüyor> evet, tamam. Bekliyor o. Sizde... O meşgul o şimdi. Yani <gülüyor> ama yani sıkıntı yaratıyor tabi. Bunu organize edenler için büyük problem. İşte bizim şimdi Cuma günü yüksek lisansörlerimiz var. Şimdi dışarıdan mı yapacağız? içeride mi? Her dakika takip ediyoruz. Bu hava tahminine de bakıyorum. Sabahtan başka tahminler oluyor. O sonra da başka yani. Böyle bir acayip de tahmin şeyi var. Kağıtık böyle bir tahmin edilmesi de zor bir durum. Ne desen yalan oluyor. Şimdi... Tahmin yapmak tehlikeliyiz zaten de hocam siz zaten biz yaktınız yani bu tahmin evet. yaptıra yaptıra. Artık bir suç ortağı olduk tamamen Vallahi. böyle gidiyor. Artık karizma kalmadı. Tahmin böyle var ya ayda yılda bir kere yapacaksın tak vuracaksın bitti bir daha yapmayacaksın böyle efsaneleşeceksin. Evet. Her gün yapınca batıyor. Efsane tahminci, <gülüyor> Judge, tahminci. uzman san diyeceğiz değil evet. mi? Ama şimdi o, o battık yani arada bir gidiyor Gömbürt'e çünkü hava bu havayı bir şey ne yapacağız belli değil.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 Yani plaja gidip e, denize giremeyecek miyiz? Yani gir hocam ne olacak biraz ha, yağma işte gök gürültüsü yok Allah'tan e, Perşembe Cuma gök gürültüsü olmadığı için yıldırım olmadığı için denize girebilirsiniz. Yani azıcık da ıslansanız ne olur hocam ya bu insanlar da bir acayip yani. Evet ama damla yağmur yağacak diye kaçışıyor. Böyle d vitamini bu? almak için biraz da güneşe ihtiyacımız var. Tamam var da yağmurla beraber ısınarak alsan ne olur? Sulu D evet. vitamini. O da olur. <gülüyor>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 Yirmi üçü, yirmi dört, yirmi beşi yaklaşık beş derece ortalama altında. Öyle mi? Evet. Bugünler biraz sıcak olması lazım hocam. Otuzlarda yaparsanız evet. gerekiyor. İşte ama bu yağmur ve yağıştan dolayı. Evet. Hocam. Yağmur, yağış, sıcaklık, güneş engelliyor tabii. Sıcaklığı düşürüyor. Bir de soğuduş etkisi var. Ve yirmi... Hocam önümüzdeki ayın başında yağış yok gibi bir daha. Yedi Temmuz'a Temmuz kadar baktığımız zaman... Bir Temmuz Perşembe gününe geliyor galiba. Evet.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 Haftaya da Pazar, Pazartesi, Salı'da hafif bir yağış var İstanbul'da. Evet, peki bir de şeyi de iki dakika sormak istiyordum size. Hı. Bu yazın son günü, yani en uzun gün dündü, 21 Haziran ve işte bu Solstice denilen, Summer Solstice denilen olay değil mi? Onun başlangıcı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 Kışında Şubat'ta oluyor en, en soğuk. Kuzey yarıküre için bahsedersek evet. tabii. Yoksa çünkü Güney Yerüküre'de de dün hmm. e, en, en, kısa en kısa gün olması gerekiyor. Bizi Güney Yerüküre'den dinlemiyorlar diye ben hiç Güney Yerüküre'den bahsetmiyorum. <gülüyor> Dinleyen var mı bilmiyorum. <gülüyor> Varsa e, selamlar, i̇nternet mı? üzerinden dinleyenler de olabilir. Onları da hesaba katalım. Onlar tamam. öteki muamelesi yapmayalım. Yapmayalım. Onlara da el sallıyorum. <gülüyor> el sallayalım <gülüyor> burada. <gülüyor> Ya hocam şu tele şeye sütyeye bir tane kamera koydu. Televizyondan izleyelim sizi. Ee, Radyo e, TV oluyor böyle. Çok var böyle dünyada. Evet ama o zaman siz de gelip tabii telefondan değil burada yapmak e, ben zorunda. Ben de kamera koy. ofisime koyarım. Ha, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hay o zaman daha kötü. Boş, ne giyeceğiz, ne yok makyaj, saçımızı darayalım filan. Evet, öyle evet, avantajlar var. Evet, evet boşver ya. Yani. Şimdi burada nasıl bir yerde oturduğumu kimse görmüyor benden başka tıraş olan da yok bu yüzden zaten bak yordun mu işte var <gülüyor> ya. ben de tıraş oldum. mecbur burada okula geldiğimiz için hiç sevmem o tıraş işlerini de işte ben radyonun bu avantajını kullanamıyorum maalesef he, he, koca müdürsün patron yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> sen de tıraş almazsan gitti orası evet peki çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> <ederiz>. hoşçakalın <gülüyor> mittat kadoyluyla havadan sudan Well Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest, dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair, and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere. Somehow along the way On a Sunday morning sidewalk I'm wishing, Lord, that I was stoned Cause there's something in a Sunday That makes a body feel alone And there's nothing sure to die in That's half as lonesome as the sound Of the sleeping city sidewalk And Sunday morning coming down In the park I saw a daddy With a laughing little girl that he was swinging And I stopped beside a Sunday school And listened to the songs they were singing Then I headed down the street And somewhere far away a lonely bell And it echoed through the canyons Like a disappearing dreams Of yesterday On a Sunday morning Sidewalk I'm wishing Lord That I was stone. Cause there's something In a Sunday That makes a body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 Sunday Morning Coming Down adlı şarkısı Chris Christopherson bestesi. Büyük bir e, yalnızlık şarkısı aslında. Onu da Johnny Cash seslendirdi. Johnny Cash siyahlar içindeki adam. E, Chris Christopherson kendisini zor bela kabul ettirmiş bir şarkıcı olarak e, değeri olduğunu, bestesi olduğunu şeyde Bir ara çalışıyormuş onun bulunduğu stüdyoda temizlikçi olarak çalışıyormuş Johnny Cash'in. Rivayet odur ki gitmiş kendisi Johnny Cash'e. Cash, ben, ben de iyi şarkılar yapıyorum işte size bir kaset diye e, vermiş. Olur dinlerim sonra da sana haber veririm deyip gitmiş Cash ve unutmuş tabi. Sonra günün birinde Johnny şey ile... E, Karısıyla beraber oturup havuzun kenarında dinlenirken bir helikopter inmiş bahçesine. Dinlediniz mi diye çıkmış şey içinden Chris Christopherson bizim kaseti. Ya halbuki ben onu gölün içine atmıştım bile diyor. E ben size şimdi çalmaya geldim onu de söylemeye ve çalmaya. E ne yapalım çal dinleyelim bari demişler. Ve o tarihten sonra rivayet odur ki Chris Christopherson'ın bir şarkıcı olarak da ilk kaydını hatta ondan sonra da gördüğünüz gibi işte hem stüdyosunda kayıtlarını yaptırdığı gibi Johnny Cash onun şarkılarını da yalnız bunu değil başka şarkılarını da söylemeyi ihmal etmemişti. Chris Christopherson'ın doğum gününde böyle bir anekdotta anlattım. Size 1936'da bugün doğmuştu Chris Christopherson. Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve burada şimdi Dünya Kupası da devam ediyor. Bütün hızıyla Dünya Kupası tarihinde farklı maçların, yani farklı skorlar da elde ediliyor. Alp Ulagayla bir genel değerlendirme yapalım dedik ne oluyor ne bitiyor diye Dünya Futbol Kupası'nda. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet 7-0'lık bir Skor da geldi, Portekiz Kuzey Kore karşısındaydı. Açık dünya kupası oldu artık yani <gülüyor> bu gollerden sonra. <gülüyor> evet. Ve... Kaleler açıldı birden dün. Ve galiba da artık Güney Kore, Kuzey Kore finali hayalim suya düştü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, düşünüyorum teorik olarak bir ihtimal var mı diye ben ee, yani şöyle olabilir hala matematiksel olarak var. Şili son maçta İspanyener. <gülüyor> Kuzey Kore'de de işte şey işte 8-9 farklı yenerse mümkün gruptan çıkması. Evet. Matematiksel bir ihtimal <gülüyor> <tümay> var hala. <gülüyor> Ama artık umut evet. beslemiyor. Evet. evet. Evet. Şimdi e, bir nasıl bir genel değerlendiriyorsun? Epey de maç oynandı. Yani bir maçlara bakabiliriz. Bir de belki e, Fransa <gülüyor> milli takım tarafında dönen <gülüyor> Evet, ee, evet akıl olmaz tartışmaları bütün ülkeyi birbirine sokan Cumhurbaşkanı'na kadar tartışmalara değinebiliriz. Maçlara bakarsak 32 maç ıı, tamamlandı yani Dünya Kupasının yarısını bitirdik 64 maçın. Ee, her takım gruplarda iki maç oynandı. Bugün 3. maçlar başlıyor artık grupların, gruplardan çıkan takımlar hatta sıralamalar belli olacak yani kim birinci kim ikinci. Ee, dün en son işte İspanya'nın grubunda, H grubunda son maçlar vardı. İspanya ilk galibiyetini aldı. Honduras'ı 2-0 mağlup etti. Ben o maçtan mesela çok farklı bir skor bekliyordum. Ancak hem Honduras hep idirendi hem de İspanya çok gol kaçırdı. Penaltı dahil. Maçın sonlarına bir de Davidiya penaltı kaçırdı. Yani en azından 3-4-0 olabilecek bir maçtı. Direkten dönenler, kaçan penaltı vesaire... Ee, ve İspanya'ya kolay değil yani son maçta Şili karşısında galibiyet gerekiyor onlara büyük ihtimalle o da Şili'nin işini tehlikeye sokacak çok ilginç bir hale geldi H grubu çünkü de İsviçre'yi yendi 1-0 ee, yine bir kırmızı kart avantajından yaralandılar İsviçre 10 kişi kaldı maçta ee, ve 6 puanı var Şili'nin yani bu vesileli aslında Güney Amerika takımlarına değinmek lazım. Cuma günü biraz konuşmuştuk. Evet. Ee, Güney Amerika takımları şu ana kadar yaptıkları 10 maçın hiçbirini kaybetmedi. 8 galibiyet 2 beraberlikleri var. Sadece Uruguay'ın Fransa beraberliği var ve Paraguay'ın İtalya beraberliği. Geri kalan 8 maçı kazandılar. Honduras'ı... E, Honduras, e, e, Ondras, Kuzey ve Orta Amerika Evet orta Amerika. başka bir konfederasyon olduğu için dahil etmeyen yani Meksika'yı da dahil hmm. etmedim. Sadece Conmebol denen Güney, Güney Amerika UEFA'sı diyelim. Evet. Oraya dahil zaten 10 üyesi var. Sadece 10 ülke var orada. yarısı Dünya Kupasına geliyor ama gelen yarı da çok başarılı şu ana kadar. Yani sadece sonuç olarak değil, ondakileri oyun olarak da etkileyiciler. Yani hem dirençli takımlar hem iyi oyuncular, becerikli oyuncuları var. Hem de yani şöyle hiç öyle hiçbir, hiçbir maçı bırakmıyorlar gayet iyi hepsi yani Arjantin Brezilya hani büyük güç olarak gördüğümüz takımlardır son birkaç kupada da o ikisi dışında diğer takımlara biraz başarısız oldu yani ya da böyle ite turları geçtiler bu sefer öyle değil yani şu an gördüğümüz tabloda Paraguay Uruguay büyük ihtimalle gruptan çıkacaklar bence birinci olacaklar gruplarında Uruguay'ı bugün göreceğiz Meksika karşısında. Şilin'de iş işte çok zorlu İspanya maçına kaldı yani orada iş e, avaraja e da kalabilir. 3 takım altı pan olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani de orada ilk maçta Honduras karşısına kaçırdığı gollere yanacak tabii. Çizgiden çıkanlar falan. Sadece 1-0 inebildiler. Hani 3-0 falan inebilselerdi ciddi bir avantajları olacaktı. E, de gayet iyi. Ve yani o maçta İspanya'nın e, hiç olay olmayacak. Yani dün Honduras'a karşı bir açık verdiler. Şili o pozisyonları bulursa gol atar. Öyle bir görünümü var. Yani çok şey Güney Amerika takımları etkileyici bu Kufada şu ana kadar. Yani ikişer maç yaptılar. Asıl belki bundan sonrası daha önemli ve zorlu. Ama şu ana kadar iyiler. İşte Afrika takımları da büyük bir hayal kırıklığı. Kırıklı, evet. evet, önceki akşam Fil Dişi Sahil'i izledik karşı karşısında. turnuvanın hani seyir açısından iyi maçlarından biriydi ama ikinci yarı beceriksiz Fransa hakeminde ...katkısıyla bir şeye döndü. Tekme Toka'da döndü maç. Yani hiç hakem önlemini alamadı. E, Fil dişillerde sinirlenler... ...yani skor olarak ezildiler. Brezilya oranı koydu çünkü... ...rahatlıkla 3-0'ı buldu. Biri hani el tartışmalı gol. Ondan sonra... ...sertliğe geldi. E, Fil dişillerde o sinirli... ...biraz... E, ...sinirlerini Brezilyalıların... ...bacaklarından çıkarmaya kalktılar. Elan katlandı galiba değil mi? Evet çok sert bir darbe aldı. Çok ciddi değilmiş sanıyorum. Yani bir kırık çıkık yok. Hatta son maçta son grup maçında Portekiz karşısında oynayacağı söyleniyor. <gülüyor> hani demek o maçta oynamasa bile bir sonraki maçta oynayacak gibi herhalde durumu. Şanslı atlatmış. Çünkü tam karşıdan gelen böyle bir taban darbesiydi. Hakem foy bile çalmadı o pozisyonu. Yani bence kesin kırmızı kart olan 2 üç maç ceza gerektiren bir pozisyon. Yani göremediğimi değerlendiremediğimi ona topa müdahale mi zannetti? O hareketi bilemiyorum. Evet, belki buradan bu hakem üzerinden hakemin uyrukluğu üzerinden Fransa'ya da geçebilir. Demek yalnız futbolda değil hakemlikte ve siyasette de durumu kötü galiba Fransa'nın. Yani turnuva kemi getirdilerse rezil oluyor. Yani bu hakem dahil Yani herhalde turnuvadaki ben hakimleri genelde iyi buldum. Bazı tartışmalı işte kırmızı kartlar var. Dün ki dahil. Ee, ama o akşamki ikinci yarıdaki e, tablo turnuvanın en kötü hakem performansıydı. Çünkü kontrolü kaçırdı tamamen. Yani e, o ilk faoli vermeyip kart göstermeyince herkes hesabı kendi kesmeye başladı. Hakem de seyretti. işte elle golü de süzemedi. Fabian anlattı Brezha'nın ikinci golünü. Hı <gülüyor> hı de süzemedi. Oradan sonra hiç koptu zaten. Maçın sonunda şey yedek kulübesinden sahaya girecekti. İki takımın yedek oyuncuları. Yani öyle bir arbet yaşanabilirdi daha ciddi işte. Yani yine oyuncuların sağduysu ile önlendi. Kaka falan atıldı bu arada. işte Galatasaray'la algılık kadar sahte sahtekarlığıyla onu da süzemedi. Hiç göremedi. Böyle komik durum yani umarım mesela maç yönetmez bir daha turnuvada ama asıl e, Fransa'yı spor gündemine çıkaran tabi milli takım etrafında daha doğrusu soyunma odasında gelişen olaylar Türk basında da epi değildi, değinildi ama olayları manşete taşıyan yayın Fransa'nın spor gazetesi Lekip Cuma günkü sayısı herhalde Cumartesi, Cumartesi günkü 19 Haziran tarihli Lekip'in manşeti inil gibi değildi soyunma odasında Anelka'nın ee, mil takım tek direktörü Raymond Domeneke ettiği küfürü olduğu gibi ma manşetine taşımıştır ekip ee, işte e defol git faşinin evladı ben kibarını söylüyorum yani ee, Soyun odasında böyle devre arasında şey oluyor işte e Anelka taktiği eleştiriyor diyor ileride yalnızım hiç top falan gelmiyor boşu boşuna koşturuyorum bu da o zaman çıkıyorsun diyor Domenik sanıyorum. Onun üzerine işte aneka küfür diyor. Vesaire ve bu bütün soyun odasındaki bu olay bir futbolcu ya da başka bilmiyorum bir görevli tarafından Lekip gazetesine aktarılıyor. Lekip bütün hikayeyi anlatıp işte muhaşeti çektikten sonra bütün hikayeyi özetleyen uzun bir yazı ee, Ses kaydı katıyor. da internete düşmüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Henüz o yok. Henüz o yok. Türk <gülüyor> varmış. E, Henüz o yok. Ondan sonra e, bundan sonra tabii kıyamet koptu. İşte Anelka kısa bir savunması alındıktan sonra milli takımdan ilaç edildi. Dün de sanıyorum dün pazartesiydi. Dün e, Fransa'ya gönderildi. E, ilaç edildi milli takım kampında e, Ondan sonra işte e, oyuncular konusunda problem devam etti. Milli takım kaptanı Evra biz bunun üzerine bir aramızda hain var. Böyle bir şey olmaz. Antrenmana çıkmıyoruz dedi. Orada fizik kondisyonerle bir itişip kakışma olmuş aralarında. Milli takım idarecilerinden biri ben böyle şey olmak istifa ediyorum dedi. O da gitti. Ondan sonra oyuncular bilgilendirildiler. Bildiriyi, bildiriyi Tek Sector Dominik okudu. İşte ardından hani federasyon kabul edilemez böyle bir şey diye açıklama yaptı ama tabii federasyon tüm şey şu yani dün yok pası olmasa hani bir turnuva falan takımı çekip götürürsünüz. şeyden göz önünden kurtulmak istersiniz yani bu artık sahneden inmek istersiniz ama mümkün değil bir maçları daha var hani e, Dünya Akbası tarihinde pek görülmüş bir şey herhalde turnuva bitmeden çekip gitmek hele artık böyle planlı programlı ticari bir organizasyonda o yüzden o evet. son maçı bitirip hani muhtemelen şey diyordu Fransa Federasyonu 3 tane yiyip dönelim de <gülüyor> gidelim şuradan Peki Fransa'nın e, hiç şansı yok mu matematik olarak? Var var evet Mesela buradan çıkıp şampiyon olması ihtimali nedir? Şimdi benim aklımda <gülüyor> bunun içinden çıkıp... Vallahi herhalde yüzyılın olayı olur yani. <gülüyor> Bu kadar kavga dövüşten sonra oyuncular takıma el koyuyorlarmış mesela. Antatürk kenarda oturtup böyle. <gülüyor> Oturtur, Takımı evet. biz koruyoruz sen karışma falan diye. Ve buradan çıkalım. Yani Onu da Fransa'ya gönderdik diyebilirler. <gülüyor> bağlayıp böyle ellerini bağlayıp soyun modosunda tutuyorlarmış. <gülüyor> evet. ee... Yani şeye bağlı. Meksika, Uruguay'dan birisi diğerini farklı yenerse 200-0. Fransa da Güney Afrika'yı öyle farklı yenebilirse işte aynı puan ve ortalıkla çıkma ihtimalleri var. Evet. Ama hani bu moral bozukluğuyla böyle bir bazen de şey olur. Böyle bir moral bozukluğu bir hani reaksiyon yaratır takımda. Müthiş bir hırsla işte son maça asılırlar. Evet işte onu karşı. Ee, öyle bir şey olabilir. Ee, ama işte yani antrenör falan orada olduğu bilmiyorum oyuncular hani. Hala protesto halindeler mi yoksa son bir onur mücadelesi sergileyecekler mi kestiremiyorum. Aynı durum Güney Afrika içinde söz konusu. Yani orada bir antrenör karmaşası yoktu. Ev sahipleri oldukları turnuvada e zaten elenmek üzereler. Bir de tek puanları var. Hani galibiyet alamadılar. Orada da ciddi bir onur mücadelesi olacak. Hani rakipleri de boşlamış değil işi. O yüzden düzen etmiyorum. Fransa'nın bugün hani e, puan alması bile zor gözüküyor bana işte bir de takım içindeki şey bitmiş değil yani o oyuncular arasında da bir birlik yok yani Anelka'nın yakın arkadaşı olduğu söylenen işte Ribery vesaire var bir de hani karşı cephe diyebiliriz mesela genç oyun kurucu Gurküff var onu tamamen onu izole etme çabasındalar sevmiyorlar oynatmak istemiyorlar şey antrenörü baskı yapıyorlar onu oynatma işte Ribery oyun kurucu oynat vesaire Böyle bir ayrım da var. Hatta şey çıktı birkaç gün önce e, ikinci maçtan önce ya da sonra tam o günlerde herhalde yani Fransa'nın Meksikani maç günlerinde e, oyuncular takımın hani lider oyuncuları, abileri 3-4 kişi antrenora gidiyor. Şöyle şöyle şöyle oynayalım. 4-4-2 oynayalım. Şu oynasın, şu oynasın diyorlar. Dominik de iyi tamam falan diyor. Sonra şey oynuyor Dominik. Meğerse o oyunculara aklı şey vermiş bu fikri, Zidane. E evet, çok kızıyor yani böyle bir şey olmasın yok diyor eski taktikle devam ediyoruz diyor bunun üzerine bir de dışarıdan müdahaleler var tabi hani Zidane Fransa futbol tarihinin bir isimlerinden biri ve oyuncuların bir kısmı üzerinde de hakikaten etkisi var herhalde tabi efsane bir isim olarak yarın i̇şte yokpası finalinde iki gol atmış son 20 yılın en iyi oyuncularından biri hala medyatik bir isim o da kendi fikirlerini herhalde öyle bir Empoz etmek istiyor. Bir de oyunu var. Nicolas Sarkozy ne diyor bu işlere? Ee, Sarkozy bildiğim kadarıyla dün sabahki haberde futbol federasyonunu e, toplantıya çağırdı. Fransa futbol federasyonunu başkanı falan. Ee, herhalde onlar Güney Afrika'da mı federasyon yetkilileri bilmiyorum. Herhalde hesap soracak tabii. Hani rezil ettiniz diye. E, antrenör olarak onu gönderemezlermiş e, Fransa. E, aman Güney Afrika'ya. Şeye mesela. <gülüyor> Nikola Sarkozy. Avrupa, 2006 Avrupa Şampiyonası seçimine gönderler, buraya da gönderip. Evet. Yedi kulübesini oturuyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> yedek antrenör ilginç olur. Bir eşiyle de gelir. O da bir şarkı söyler, daha da hoş olurdu. Hakikaten gitarıyla elde. Selince <gülüyor> evet. evet. falan söyler hatta. Sağda coşarlar. Olmuş <gülüyor> olabilir diyor. Yani. Neyse bu fantezilerimiz gerçekleşmeyecek ama maalesef galiba. Peki yani bu ilginç kupayı kısmi olarak da seyretme imkanı buluyor bazıları. Ben de bir iki maça bakma fırsatım oldu. Yani bir sonraki turda tabii ilginç eşleşmeler olabilir. E, duruma göre mesela işte bugün Uruguay Meksika maçının durumuna göre ikinci turda Uruguay Arjantin etkileşmesi olabilir mesela. Teorik olarak ilginç bir maç olur hakikaten. İki ee, iki komşu sık rekabet evet. halinde ama biri ufak Uruguay, öbürü koca Arjantin yani ülkelerin nüfusları ve e, yüz ölçümler açısından da karşılaştırıyorum. Biri Arjantin'in 45-50 milyon herhalde nüfusu değil mi? Yanılmıyorum. Eee Uruguay'ın işte 3,5 milyon. Evet. Ama işte iki dünya pası var. Ee, keza şey olabilir. Brezilya İspanya olabilir ikinci turda. Yani onları hani finalist, şampiyonluğundayı falan diyordu herkes. ikinci turda onu birbirlerini kırabilirler. İspanya'nın alacağı sonuca göre. Son Sili maçında. Brezilya çünkü Portekiz'le bir maç oynayacaklar ama yani şey de tabii ilginç. Yani o Brezilya'nın grubundan çıkacak Brezilya Portekiz ikilisi. Hani hangisi İspanya'yla oynasam çok ilginç bir ikinci... Tur maçı izleyeceğiz. yani İspanya ya çıkabilirse o gruptan. İlginç olacak. Ee, Almanya'nın durumu belli değil çok. Yani Almanya, İngiltere, İtalya hepsi elenme riski altındalar. Son maçlarda yani hepsinin yenmesi gerekiyor beraberlikle çıkma ihtimalleri az gibi gözüküyor. İlginç bu bakımdan. Bugün 4 maç var öyle mi? 4 maç var. Evet. Şimdi bu 1986'dan beri devam eden bu uygulama gruplardaki son maçlar aynı saatte oynanıyor. Yani A grubunun son iki maçı aynı saatte. B grubunun son iki maçı yine o iki maç aynı saatte. Bunun da sebebi işte 78 ve 82 Dünya Falanındaki iki büyük rezalet. 78'de ikinci tur gruplarında son grup maçlarında Brezilya Polonya ile oynuyor. Yeniyor. O maçtan birkaç saat sonra Arjantin Periola oynayacak. 4-0 lazım. Arjantin 6-0 yeniyor. Evet, o büyük ve bir skandal. işte rüşvet iddiaları vardır. Rüşvet askeri baskı. Cunta Arjantin. Arjantin'inden bahsediyoruz. Evet Arjantin. tabii Arjantin. Cunta var. Yani hem daha yoksul Peru'ya hem bir şey işte size bilmem, 40 bin ton et, et gönderir söylentisi vardı. Bir de hani şey e, askeri olarak baskı Peru'da da mı cunta var bilmiyorum. O dönemde çünkü Güney Amerika hani cuntalar 10 yılı falan biraz yetmişler herhalde. E, işte yani onun etkisiyle 6-0 olduğu söylenir mi? Bir de tabii 82'deki meşhur hatır şikesi Son grup maçında Cezayir Şili oynuyorlar. Maç bitiyor. Yani FIFA da hala akıllanmamış o 4 yıl geçtikten sonra. Cezayir yeniyor 4 puan oluyor ama son grup maçında Almanya Avusturya ile oynuyor. Ee, Almanya bir farklı yenerse Almanya Avusturya el ele ikinci tura geçecekler. Hakikaten öyle oluyor Maçın Hı. 10. dakikası gol oluyor. 80 dakika al gülüm, ver gülüm şeklinde devam eden bir karşılaşma. Huribeş'in golünden sonra evet. An i̇kinci Seyfere an, an Şlus yaşanıyor. Aynen öyle. Anşlus uh, 37 miydi? 38 mi? <gülüyor> 38 miydi? Öyle bir şey. 82. 2. Anşlus. Seyirciler ıslıklıyorlar. Şeyden e, tribünde galiba böyle para falan fırlatılır sahaya maçın artık sonlarında. Çünkü hani gol atmıştı olsa ve 30 dakika ıslıklıyor. Belki şey yapar ama 10. dakikada atarsanız golü tabii 80 <gülüyor> dakika vardı daha idare edecek. Neyse o tarihten evet. beri nihayet akıllanmış olan FIFA da şimdi dört maç oynatıyor yani bugün dört maç var yarında dört maç. E, var. Sonra, yani Bugün itibaren dört gün böyle ve dört şey Dört gün böyle bu. evet. Dört gün ondan sonra e, zaten şey günü e, Cuma günü ikinci tur maçları başlıyor işte e, artık şey öyle telafi falan yok yani heyecan yükselecek. Evet peki takip edeceğiz beraber. Evet. Peki çok teşekkür İyi ederim. Görüşmek üzere. Evet Alp ile Dünya Kupası'nın da bir genel bütün, ikinci maç, ikinci tur maçları da e, tamamen bittikten sonra bir genel değerlendirme yaptık Dünya Kupasında. Ayrıca da Fransa'nın içinde bulunduğu tuhaf durumla da ilgili bir başka değerlendirme yaptık. Evet açıkçası. Bir de her zaman bahsettiğimiz konulardan birinden bugün bahsedemedik diye üzülen dinleyicilerimiz olabilir diye hemen şey yapalım. Bir Meksika körfezindeki bu korkunç kanama diye nitelendiriliyor bazı şeyler. Dünyanın kanaması diye yarasının hatta çivisinin de çıktığı ve oradan bütün kanının boşalmakta olduğuna dair de çok e, ciddi metaforlar e, gelmeye başladı maalesef ve insanın hakikaten düşündükçe bile görüntülere bakmak şöyle e, El Cezire'de Avi senin adaşının çektiği bir film Fay Hatları diye bir şey var Fault Lines diye e, orada gidip e, çekmişler özellikle hem okyanusta hem de Louisiana falan gibi yerlerde kıyıya vuran şeylerde insanın hakikaten yerlerde çekimlere de baktığı zaman insanın pek bakası gelmiyor doğrusu. Ve bu bütün gürül gürül canlı yayından da takip etmek mümkün olacağı gibi BP'nin bu kuyusundan gürül gürül fışkırı olarak devam ediyor. Ve kimse de ne zaman biteceğini ve nasıl kapatılacağını ve ne zaman kapatılacağı hakkında hiçbir fikri yok hiç kimsenin. Dolayısıyla bu ihtiyatlılık precautionary principle'ın ne kadar daha önemli olduğunu kapitalizmin kar hırsının nelere yol açabileceğini doğanın da nasıl bir karmaşık güç olduğunu ortaya koyan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İlginç de bazı şeyler var. Mesela bir petrol işçisinin ee, BPI'yi kazadan önce uyarmış olduğuna dair BBC'de bir haber vardı. Yani petrol platformu orada kaza uğrayıp patlamada metan gazı patlamasında çöküp batmadan önce burada çalışmış olan bir işçi BBC'ye bir açıklama yapmış. Ve deniz dibindeki kuyuyu acil durumlarda tıkamayı amaçlayan cihazda haftalar önce zaten bir sızıntı görüldüğünü söylemiş, belirlediğini kendisini söylemiş kazadan haftalar önce. Deep Water Horizon adlı bir platform bu ve 11 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu gibi tabi bir buçuk kilometrelik uzunluktaki kilometre uzunluğundaki petrol hattı da kırılıp kopunca oradan fışkırıyor işte dibinden filan. Halbuki bu kuyuyu kapatması gereken cihaz devreye girmediği için Meksika Körfezi'nde dev boyutlarda bu fışkırma devam ediyor. Tyrone Benton adlı bir işçi de su altında kullanılan robot aygıtlarından da sorumlu aslında. çok Önemli bir teknik adam işçi deyince insan vasıfsız düşünüyor ama öyle değil. Çok yüksek teknolojisi. Pek de e, vasıfsız insan çalışması ihtimali yok. Ee, yok zaten evet. Ve kili dönemdeki bu acil önlem cihazı iki kontrol <gülüyor> cihazın iki kontrol tankı varmış. Birinde sızıntı gördüm diyor. E, bildiriyor. O zaman BPE e-mail çekmişler amirleri de. Pa platformun sahibi olan TransOcean şirketi de haberdar edilmiş. Peki ne yapmışlar diye soracak olursa Sızıntı tespit edilen kontrol tankı tamir edilmeden kapatılmış. Ee, yani sondaj çalışması geçici olarak durdurulmalıydı aslında diyor. Ama bu bunu yapmıyor. Para kaybederiz diye herhalde zaman ve para bu olasılıkta BP'ye, BP'ye, pahalıya mal olacaktı demiş işçi. We saw a leak on the part. So by seeing the leak, we informed the company they have a control room where they could turn off that pod and turn on the other one so that they don't have to stop production. They just shut it down and worked off another pod. Evet işte Tyrone Benton da BBC'ye verdiği bu demeçte olağanüstü ihmali ve para hırsını da bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Şimdi şey <gülüyor> bu... Körfez Savaşı'nda dünyanın en büyük kirlenmesi faciası, kirlilik faciası 1991'deki Körfez Savaşı'nda olmuş ve Körfez'e 11 milyon varil öyle atılıyor. O bu kör, şey Basra Körfezi'nden bahsediyoruz. Ve oradaki bütün o tuzlalar mangrove şeyleri bataklıklar filan kıyı şeridi tamamen mahvolmuş hı hı. ve bugüne kadar %90'ı düzelmemiş. Şimdi tabii aynı hesabı yapamayabiliriz çünkü hiçbir temizleme çalışması da Körfez Savaşı'nda yani buradaki Körfez'deki Basra Körfez'indeki durumda temizlik çalışması yapılmamış. Ama aynı zamanda da dökülüp durmuştu şimdi buradaki de devam ediyor yani iki ayı aşmış vaziyette 20 Nisan'da başlamıştı 20 Mayıs 20 Haziran oldu 2 ayı da geçmiş bu durumda ve günde işte hükümetin de yetkililerinden birinin söylediğine göre Ira Life adlı bir Kaliforniya Üniversitesi profesörleri jeofizikçi galiba onun söylediği 100 bin var ile kadar akıyor diyor. O zaman tabii 100 bin var ise 4 ay kaldı tarihin en büyük kazasının olmasına, şey üç buçuk ay kaldı. Bunun iki ayı da geçtiğine göre bir buçuk ay var önümüzde. Üç buçuk ay eğer 100 bin var ile akıyorsa, eğer 60 bin var ise hükümetin son bir bile konuşup son vardı rakam buysa, o zaman da. 180 gün sürecek bu demektir. 6 ay kaldı ama 2 ay geçti 4 ay kaldı tarihin en büyük kazasına. Ama bu şeyde de Noel'e kadar da sürecek diyenler de olduğuna bakılacak olursa hatta kanaatim öyle ki bu aslında Noel'e filan değil bitene kadar 2,5 sene belki 3 sene sürecek bir şeyden sonra bütün rezerv tükenene kadar olacak. Tabi burada bütün o kültürlerin de yok olduğuna tanık olacağız. Yani özellikle şeyde benzersiz bir kültür var. Onlar da tamamen kök sistemlerini kaybedecekler. Yani köklere nasıl o bitkilerin köklerine giderse petrol çürütüyormuş... Ve ondan sonra artık şeye de açık hale gelecek yani e, okyanustan gelecek bütün rüzgarlara fırtınalara ve sellere de açık hale gelecek. Ve belki de her şeylerini kaybedecekler işte Louisiana'da Mississippi'de Alabama'da ve Florida'daki insanlar sanki biliyorlarmış gibi yapıyorlar her şeyi BP'ler ve hiçbir şey bilmiyor aslında. Çok ağır bir durum var. Yani jeolog Jill Schneiderman'ın söylediği gibi Pandora'nın kutusu açıldı. Ve dünyayı yeniden mühendislik çabalarıyla düzeltme hesapları tamamen çökmüş vaziyette. Bu Drill Baby Drill takımından yani Del Bebek Del takımından Cumhuriyetçi Parti'den Lisa Murkowski senatör şey demiş... ...Biz... ...Alaska senatörü... ...bu delmeyi çok istiyor ya... ...yeni petrol kaynakları... ...şeyi seyrettim demiş... ...BP'nin... Ya, ...yani bu yüksek teknolojiyi... ...dört boyut kullanıyorlarmış... ...4D teknolojisi... ...sismik imaj, görüntü veriyorlarmış... ...onu gördükten sonra da demiş ki... ...kontrollü yapaylığın... ...son noktasına ulaşmışız demiş... ...yani Disneyland'den de iyi... ...teknolojileri alıyorsun binlerce yıllık kaynağa ulaşıyorsun petrol gibi ve çevresel bakımdan da sağlam bir şekilde kurtarıyorsun. İnsan hayran olur bayılır buna demiş Lisa Murkoski ve bunu sadece Senato'da söylemesinden sadece 7 ay sonra dünyanın çivisi çıktı ve kanı akmaya başladı o delikten. Yani, yani şu anda Tabii onların niyetleri hem benzin istasyonlarında ucuz petrol hem iş yeni iş alanları hem de aynı zamanda da Obama'nın dediği gibi bazı popoları tekmelemek, kıçları tekmelemek o da Arap kıçları olsa gerek tekmeleyici. Üçlü bir şey bekliyorlardı drill baby drill diye ama Obama'da zaten belki de Kozmik olarak kainatta görülebilen en korkunç kötü zamanlamayla üç hafta önce Deep Water Horizon'ın patlamasından yani kopmasından açtı bütün dünyayı daha önce korunmuş yerleri de delmeye açtığını söylüyor ve hala da devam ediyorlar. BP'nin başı da okyanusun büyük sızmanın küçük olduğunu söylemişti. Hatta biri de John Curry diye birisi de çıkmış şey demiş şirketten. Aç mikroplar şimdi bütün şeyleri yalayıp yutacak bitirecekler demiş petrolleri. <gülüyor> ve bir başka jeolog da BP'nin boom dedikleri işte o şamandıralarının yüzde seksen kadarının hiçbir işe yaramadığını da söylemişler ve daha da şeyde çıkmadı henüz büyük bir tropik fırtına tropik diyorum işte o bölgeye özgü harikan gibi fırtınalar da çıkmadı hı hı. onlar da gelirse ne olacağını kimse bilmiyor kimyasallar da kullandılar zehirlediler yani en büyük şey insanın ne kadar sınırlı olduğu ortaya çıktı iki ay sonra hala ne kadar petrol akıyor bilen yok ne zaman duracak bilen yok ve yıllarca da sürmesini muhtemel olduğu bir acayip durumdan bahsediyoruz. Kanamalı bir dünyadan bahsediyoruz. Ama belki de bir faydası olacaktır. O da dünyanın canlı yaşayan bir organizma olduğunu, tabiat ana olduğunu, toprak ana olduğunu bir kez daha anlamaya başlamış. Büyük bir öfke varmış çünkü BP'leri artık BP'cileri konuşturmamaya başladılar. Bakalım. Bu nereye kadar gidecek diye. Biz takipte olacağız. Bu konudaki bütün yazı çizi seslerle de yeryüzünün en büyük gördüğü kanamanın durdurulması için sadece haber paylaşımında yapabiliriz. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Bugün Chris Christopher's'ına ayırdık çaldığımız parçaların. Tamamını ya onun bestelerini ya da kendi sesiyle söylediği şarkıları. Şimdi de I Fought the Law kanunla savaştım. Kanuna karşı mücadele ettim adlı ünlü bir şarkıyı da bir zamanlar eşi olan Rita Coolidge'le ile birlikte duet olarak seslendirecekler. 1936'da Chris Christopherson bugün doğmuştu. Kendisine bir günaydın daha deyip huzurlardan ayrılalım. Hepinize günaydın Günaydın Günaydın I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I left my baby and I feel so bad. I guess the race is run. Cause he's the best man I ever had. I fought the law. I fought the law in the law one I fought the law in the law 1 I miss my baby and the good fun I fought the law in the law one I fought the law in the law so bad I guess the race is run çe